بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على الشافين البيئة والمرسلين صلوات الله وسلامه تعالى عليهم مالينا أجمعين اللهم علمنا بما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا فإنك على ما تشاء قدير Allahümme aizzel İslam vel muslimin ve a'li kelimetel Hak ve din bir Ya yarhamun rahimin. Ey bizim Allah'ımız, senden korkmayan kalpten, kabul olmayan duadan, menfaat vermeyen ilimden sana sığınırız ya Rabbi. Ey bizim Allah'ımız, senin uğrunda cihad eden mücahit kardeşlerimize yardım eyle ya Rabbi. Değerli kardeşlerim, bugün Allah izin verirse Mevlân'ın inayeti ve yardımıyla, Büyük bir sahabeden bahsedeceğiz hayatının kısacısından. O sahabe Feyruz eddeylemi, Feyruz eddeylemi. Bu sahabe, bu sahabe, resul ı Şan Efendimiz sallallahu aleyhi ve ssellem'in bazı e, hallerine mazhar olmuş büyük bir sahabedir. Malumdur ki resul ı Şan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Veda haccından döndükten sonra hastalandı. Bazı sıkıntılara düştü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Veda haccından sonra bu haberi duyan bazı ileri gelen kendilerinin ileri görüşlü olan kişiler, ele zanneden kişiler, <gülüyor> İslam dininden dönmeye başladılar. İslam dininden dönmeye başladılar. Bundan bir tanesi de bundan bir tane, üç tanesi de el esvedül Ansi Fil Yemen, Yemen'de bu dinden döndü. İkincisi Müseylemetil Kezzab, Yemame'de dinden döndü. Üçüncüsü de Tulahadil Esed'i, Esed'i kabilesinden olan bu dinden döndü. Dönmekle de kalmadılar bunlar. Kendilerini peygamber olaraktan ilan etmeye başladılar. Dediler ki kendi kentlerine, Nasıl ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş kabilesine peygamber olaraktan gönderilmiş ise Bizleri de Allah peygamber olaraktan gönderdi kabilelerimize Böyle bir iddiada bulundular Böyle bir iddiada bulundular Evet bu iddiada bulunan kişilerden bir tanesi Esvedil Ansi bu kişi, bu kişi Gayetin gelecekten haber vermek maksadıyla ortaya çıkan kahin bir kişiydi El şapuklu ile bazı gözleri boyayan bir insandı. Kendisi büyük bir şihirbazdı. Garibi kalıplı, ileri gelen ve babayit bir insandı. Aynı zamanda şair bir insandı. Şiirle insanları kendisine celbedebiliyordu. Gelecekten bazı şeylerden haber verme umudu ile insanları kendisine güvendiriyordu. Kendisinin özel bir has bilgileri var idi. Bununla birlikte o cahil insanların önüne geçip bazı gaybilerden haber vermek için gayret ediyor idi. Ve insanların içerisinde topluma çıktığı zaman da yüzü kapalı yüzü kapalı. Kendisi abaya giymiş halde çıkartıp çıkıyor ve kendisini bu şekilde heybetli göstermeye çalışıyor idi. Evet o sırada o sırada enbalar vardı. El-Enba bunlar. El-Enba ee, Faris diyarından gelip de Yemen'e yerleşen kişiler El Enba Faris diyarından, Acem diyarından gelip de Yemen'e yerleşen insanlar Bunlar geldiler El Enba'lar Yemen'e geldiler Ve Yemenli bayanlarla evlendiler <gülüyor> Bayanlı evlendiler Bunlardan gelenlerinden Bir tanesi de Feyruz buyudu, <gülüyor> Buydu Ve bu da o gelenlerin ileri gelenlerinden Bir tanesiydi ambasadorun ileri gelen kişilerinden bir tanesiydi. Aynı zamanda aynı zamanda bu kişi bu kişi ileri olmasıyla birlikte çok zekalı, çok zekalı, gayretli bir kişiydi bu. Evet bunun üzerine bunun üzerine o sıralarda o sıralarda bazan bazan denilen kişi biliyorsunuz Kisra Hırakıl'ın oğlu Yemen'de kabile başkanı olmakla birlikte Yemen'de kral idi kendisi bazen. Ne zaman ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Peygamber olduğu etrafa yayılınca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şanı ve şöhreti diyarlara intişar edince bu hiç durmadan bazen denilen kişi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dinine girdi ve Müslüman oldu. İslamiyetini ilan etti. Bunun üzerine, bunun üzerine kendisiyle değil ve aynı zamanda kabilesi de, bütün kabilesi de İslamiyet'e girdi. Etrafını, etrafını kendisinin İslam meş'asıyla beraber, İslam meş'alesine bürüyerekten İslamiyet'in şerefine hem kendisi hem de kabilesi nail oldu. Evet, evet, bunun üzerine, bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hastalığı devam ediyor ve etrafa yayıldı. Üç tane ileri gelen kabile başkanları, kabile başkanları, ileri gelenler peygamberliklerini iddia ettiler, iddia ettiler. Ortalığın kargaşa bir anı. Ortalığın kargaşa bir anı. Evet. Bu kişi Esvedil Ansi denilen kişi kavminin yardımıyla, kavminin yardımıyla kendisi Ta Sanadi diyarlarına kadar eli uzatıldı. Oraya kadar Kendisinin şöhreti yayıldı, peygamber olduğunu oraya kadar duyurdu. Ne zaman ki Sana'ya varınca, Sana'nın valisi Şehra, Bazan'ın oğlu Şehra, oranın valisi idi. Onu öldürdü ve hanımını azat olan hanımını kendisiyle evlendi, hanımını aldı. Bunun üzerine sadece Sana'yla kalmadı ki, aynı zamanda etraftaki bütün diyarları kendisine bağladı. Ve kendisinin peygamber olduğunu onlara ilan etti. Ta Taifler'e kadar, Bahreyn'e kadar, İhsaya kadar, Aden'e kadar kendisinin peygamber olduğunu ilan etti. Evet bu kişinin bir özelliği <gülüyor> var idi. Bu kişi kendisi hem şair hem de çok kurnaz bir kişiydi. Etrafa casuslar gönderdi. Kavimlerin içerisine casuslarla yerleştirdi. Bu casusları vasıtasıyla... O diyarlarda, o kavimlerde, o insanların arasında cereyan eden haberleri peyderpey getirir, kendilerine bildirirler, bildirirler idi. Bunun üzerine olup biten haberi almış olduğu haberleri de etrafa yayaraktan şu vehmi verir idi. Kendisine peygamber gel, vahiy geliyor. Bu vahiy vesilesiyle oradaki haberleri biliyor diyerekten böyle bir zanda bulundururdu insanları. Kendisi bu şekilde kandırır idi. Evet, o onunla birlikte yardım ederdi. İnsanların arasına kar karışırdı. Fakir fukaranı da elinden tutardı. Problemlerini çözmeye çalışır idi. Kendisine, kendisine inanan insanları tamamıyla bağlamıştı. Öyle ki gücü arttı, kuvveti arttı. Etrafa bunun şanı ve şerifi yayıldı. Evet, bunun üzerine Allah-u Resulü sallallahu aleyhi ve sellem duydu ki Yemen'de Yemen'de bu şekilde ansi denilen kişi etrafı bağladı ve peygamberlerini, ina, peygamberlerini ilan ettiğini duyunca Allah'ın Resulü 10 kişiyle birlikte mektup yazaraktan Yemen'e, Yemen ilindeki olan kabile başkanlarına mektup yazdı. Ve 10 kişiyi oraya gönderdi. Bu mektuplarında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ona karşı o fitneye karşı durmalarını, o fitneyi söndürmelerini, ona karşı mücadele etmelerini mektuplarında bildirdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Herhangi vesile olursa olsun mutlaka bu fitnenin önüne geçeceksiniz diye Allah'ın Resulü göndermiş olduğu bu risalelerde mektuplarda bildirdi. Evet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu mektupları gönderince bu mektupları gönderince bu mektuplardan bir tanesi tabii tabi ki Feyruz Deylemi'nin eline geçti. Eline geçti ve bunun üzerine bunun üzerine Feyruze Deylemi Ebne, Ebne kabilesinin ileri gelenlerinden bir tanesi olduğundan dolayı da hiç durmadan hiç durmadan etrafa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin risalelerini yaymak için gayret etmeye başladı. Evet, Feyruz söyle diyor, kendi kıssasını şöyle anlatıyor. Diyor ki, ne zamanki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden gelen mektubu aldım, lem nertep, ebeden, asla şüphe yapmadık onun peygamber olduğunda, olduğundan. Ene ve memmayye minel ebna, ebna kabilesi, ebna kabilesinden hiçbir tanesi, peygamber efendimizin peygamberliğinden şüphe yapmadık. Bir lahsa dahi olsun kalbimize bir fenalık düşmedi ve inandık ki Allah'ın Resulü peygamber efendimiz Allah'ın Allah Resulüdür. Bunun üzerine ne yapacağımıza karar verdik. Etrafları dolaştık. Birbirlerimizin elini eline koyduk. Dedik ki Allah'ın Resulü'nden gelen bu mektupların bu mektuplarla birlikte ne yapacağımızı aramızda kararlaştırdık. Ben dedim ki bu kişiyi bu memleketten ihraç ede çıkaralım dedim diyor. Bazılar dedi ki hayır öldürelim dediler diyor. El-Ansi'yi öldürek dediler diyor. Dediler bu şekilde karar veriyor. Ne yapacaklar bu kişiyi öldürelim mi çıkaralım mı ne yapalım diye kendi aralarında istişare yapıyorlar. Evet bunun üzerine, bunun üzerine o kabiledeki kişiler dediler ki Allah'a yemin ederiz ki Allah'ın Resulü'nden gelen bu peygamber Efendimiz e sallallahu aleyhi gelen Risaleler haktır, o peygamberdir. Onun dininde asla şüphemiz yoktur. Onun uğruna bütün gayretimizi, çarpa, gayretimizi koşacağız ve bu Allah'ın düşmanına karşı mücadelemizi yürüteceğiz diye hepimiz birlikte hareket etme kararı aldık diyor. Evet. Ne zaman ki bu kararı aldıktan sonra bu karar aldıktan sonra benim teyzemin kızı da Bağzat da evlenmişti kocasını öldürdü diye şey kendisi bu en ansi bunun üzerine ona dedim ki diyor biz onu öldürmek istiyoruz ey teyzemin kızı ne yapmayı düşünürsün bize nasıl yardım edeceksin deyince dedi ki onu asla öldüremezsiniz. Onun etrafı bekçilerle dolu etrafı gayet muhasara altında. Kendisi çok kurnaz bir kişidir. Yatarken bile silahıyla beraber yatar. Onu öldürmeniz mümkün değildir. Ancak bazı planlar kurmanız lazımdır dedi bize. Peki bunun üzerine, bunun üzerine ne yapmamızı düşünüyorsun deyince şöyle dedi. Karşı tarafta onun yatmış olduğu odanın ötesinde bir oda var. O odada asla yatmaz. O oda terk edilmiştir. O oda terk edilmiştir. Odanın etrafından dışarıdan bir hendek kazıyaraktan odaya gelirsiniz. Odaya girersiniz. Odaya girdikten sonra, odaya girdikten sonra onun yatmış olduğu odaya yaklaşırsınız. O sırada, o sırada ben de orada olurum. O zaman onu öldürürsünüz diye buyurdu. Bunun üzerine dedim ki diyor Feyruz, biz peki gece kazıyacağız ama Gece kazırken ses çıkar, etrafta insanlar duyar, bağırır, çağırırlar, haberdar ederler. Bizim o zaman felaketimiz olur dedim deyince, evet haklısın, bu da doğru dedi diyor. Peki ne yapalım o zaman dedim diyor. Dedi ki diyor, sen o zaman bana bir güvendiğin kişiyi göndereceksin, işçi olaraktan gelecek o kişi, o kişi gelecek benim yanıma, ben o kişiye diyeceğim ki şuradan şurayı kazı diyeceğim, o sizin kazıyacağınız gece kazı kazıyacağınız yeri o kazıyacak. O da yaklaşacak. Az bir mesafe kalacak. Siz de gece geleceğiniz zaman, gece geldiğiniz zaman orayı kazıyacaksınız kolaylıkla. Az bir mesafe kaldı. Kolaylıkla o zaman bu Allah'ın düşmanına ulaşacaksınız dedi diyor. Evet, ben gayetim bunu bu planı çok uygun gördüm diyor. En uygun budur dedik diyor. Kendi kararımızı bu şekilde verdik diyor. Evet, bunun üzerine, ''Bunun üzerine kolaylıkla kazanırsınız ve Allah'ın düşmanını da bu şekilde öldürürsünüz.'' dedi, diyor. Evet, hal böyle devam ederken, devam ederken, o Allah'ın düşmanının, düşmanının komutanı, komutanı kendisini öldüreceğinden, kendisine güvensizlik bir meydana geldi, diyor. İşte Allah tarafından, o kişinin komutanı, askeri komutanı, dedi ki kendi kendine, ''Hal böyle devam ediyor.'' Bu kişi Ansi gayetin tekebbürlendi, büyüklendi. Zaman gelecek ki beni de öldürür deyince kendisine güveni astı, sarsıldı biraz, azaldı dedi diyor. Bunun üzerine duyunca biz gittik onu ziyaret ettik diyor. O komutanın adı da diyor, Kays bin Abdiyagus bu idi diyor. Gittik biz buna durumu anlattık. Dedik ki diyor, bu Allah'ın düşmanını öldürmek istiyoruz dedik diyor. O da dedi ki diyor, ben amcamın oğluyla beraber gittim. Tamam ben de sizinle beraber olalı olurum ve bu kişiyi öldürürüz dedi diyor. Olduk üç kişi diyor. Evet bunun üzerine o da çok sevindi. Gayetin sevindi. Allah'ın düşmanını öldürmekle büyük bir zaferi kazanacağız dediler diyor bizlere karşı. Evet üç kişi olduk diyor. Üç kişi olduk diyor. Bu üç kişi bizden dışı, içeriden, evet. dışarıdaki de dışarıdan bu Allah'ın düşmanını öldürmek için elimizden gelen gayreti yaptık ve planımızı da kurduk diyor. Bunun üzerine ben tekrar amcamın kızı Dada'nın yanına gittim. Ona dedim ki ey amcamın kızı bak evet sen amcamın kızısın. Senin kocanı öldürdü. Seni aldı ve perişan etti. Ailemizi herkese ailenizi yok etmeye çalıştı. Aranıza fitnefsat çok soktu. Bu kişiyi öldürmede de karalıyız dedik diyor. Sen bize her türlü yardım edecek misin deyince bana dedi ki diyor, o hukum eyi şeyi ne derseniz ben ona yardımcı olurum dedi diyor bize amucamın kızı. Bunun üzerine bunun üzerine ayrıldım. Ondan sonra geldim arkadaşlarımı da amucamın oğluna o komutan'a durumu bildirdim. Bunun üzerine haberleri etrafa gizlice yaydık. Ne yapacağımızı aramızda paylaştık. Evet ne zaman ki ertesi gün olunca dedim diyor bütün etraftaki kişilere gece yarısı beraber bir araya geleceğiz. Geldikten sonra o odaya gireceğiz. Ufacık bir yer var orayı kazıyacağız. Kazıdıktan sonra o düşmanın yattığı yere varacağız. Aynen planı kurduk diyor. Aynı saatte geldik diyor. Geldikten sonra orayı kazıdık diyor. Odaya girdik diyor. O düşmanın yatmış olduğu odaya vardık diyor. O kapının başında da zaten şey vardı. Amucamın kızı vardı diyor. Amucamın kızı dedi ki diyor. İçeride yatıyor dedi diyor. Al silahını içeri gir bildiğini yap dedi diyor. Aldım silahımı içeri girdim diyor. Baktım ki diyor. Hohur hohur uyuyor kendisi diyor. Elimdeki... Kılıçla diyor beyni kafasına vurdum diyor kafasını vücuttan koparttım diyor bunun üzerine diyor kendisi tabii o heyecanla bağırmaya başlayınca etraftaki etraftaki e, bekçileri herkese şaşırttı ne olduğunu falan diye geldiler kapının önüne dayanınca dedi ki diyor teyzemin kızı bırakınız bırakınız feinle nebi yallah yuha şu anda Allah'ın Allah tarafından Vahiy geldi vahile ile görüşüyor Ona yaklaşmayınız deyince Fensarafı onlar ayrıldı diyor Bunun üzerine ben sarayda kaldım diyor Ta ki sabah namazına kadar diyor Sabah namazı olduktan sonra diyor Surun üzerine çıktım diyor Allahu Ekber Allahu Ekber diyerekten Bağırdım diyor ve ezen okudum diyor Ve şöyle okudum ezenini Hatta ki diyor Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah ve eşhedü ennel esvedel utibi kezzab Aynen böyle ezan okudum diyor. Bu ise diyor etraftaki kendi sevenlerini, askerlerini falan hepsini ayağa kaldırdı. Ne yapacaklarını şaşırttılar ve bana karşı karşı geldiler. Ve bizim dışarıdaki kişiler de onlarla karşılaşınca diyor ben elimdeki kelleyi kaldım, kaldım diyor. Surun üzerine aşağı atınca diyor onun etrafına gelip de yardımcı olmak insanların tamamen heyecanı koptu diyor. Bunun üzerine diyor. Bunun üzerine güneş batmazla, güneş doğduk, doğduktan sonra hemen meseleyi bildirdik ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir heyet gönderdik. Ey Allah'ın Resulü! Allah'ın düşmanını öldürdük diyerekten bir heyet gönderdik müjdeleyici diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o heyet geleceği gecede Allah'ın rahmetine kavuştu diyor. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz ölmezden önce şöyle buyurdu diyor. Gayre ennehum. Ma'lebisu en alimu enel vahye besherehu peygamber efendimiz vefatından önce peygamber efendimiz vefatından önce vahiy geldi müjdeledi ey resulüm el esvedil ansi kişi öldürüldü diye müjdeledi diyor peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in vahyi bunun üzerine peygamber efendimiz dedi ki kutul el esvedu el ansi el bariha dün öldürüldü esvedil ansi onu öldüren kişi katale horaculun mubarekun mubarek bir kişi öldürdü min ehlibeytin mubarekin mubarek aileden gelen mubarek bir kişi onu öldürdü diyerekten müjdelidir. Buna menhuve ya Resulullah kimdir onu öldüren dedi ince diyor fakale dedi, dedi ki peygamber efendimiz Feyruz Feyruz Feyruz-u Dehl mi bu kişi bunu öldürdü diyerekten buyurdu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet Feyruzü dedi mi? Kendisi Faris diyarından gelme. Yemen'de, Yemen'de orada istikrarını alma ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ilk İslam eden Müslüman olan kişilerden aldığı mektubun e, gayretiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine verilen emri yerine getirerekten en büyük düşmanını öldürmüş oldu. Allah ona Ondan ve bizlerden hepimizden razı olsun. Ve ahiru davane enilhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ala seyyidine Muhammed ve ala ala seyyidine Muhammed. Sende söyleyeceğin bir şeyler varsa hocam şey edebilirsiniz ekleyeceğiniz bir şeyler herhangi bir şey.